Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün imanla amel münasebetini gündeme getirmeye çalışacağım. Bilindiği gibi iman sadece kalbe ait bir davranış değildir. Kökü kalpte olan ama etkisi, eseri bütün organlara sirayet eden, Dolayısıyla sadece vicdanlarda hapis hayatı yaşayabilecek bir düşünce veya inanç biçimi değildir. Kuru bir iman ettim sözünü Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret saadeti için yeterli görmemekte. iman ettiğini iddia eden insanlara bu sözünde samimi olup olmadıklarını değişik imtihanlarla Allah, denemeye tabi tutacağını ısrarla vurgulamaktadır. Yine, sadece iman ettim diyenlerin kurtulacağıyla ilgili hiçbir ayet bulunmamakta, iman edip salih amel işleyenlerin dünyada ve ahirette kurtuluşa, saadete, felaha erecekleri ifade edilmektedir. Kuru kuru İman ettim diyen ya da imanını dışına yansıtmayan insanların hiçbir etkisinin olmadığı, insanların onları nazar itibare almadığı, İslam düşmanlarının onlara tavır takınmaya gerek bile görmediklerini tarihsel örneklerle ve güncel çıkarımlarla ifade etmek mümkündür. Peygamberimiz zamanında da hepimizin bildiği gibi hanif denilen insanlar vardı. Bunlar İbrahim dinine bağlı olduğunu iddia ediyorlar. E, müşrikler gibi putlara tapmıyorlar ve e, büyük günahlardan kaçınmaya çalışıyorlar. Ve kendi hallerinde e, İbrahim şeriatından kendilerine e, miras olarak kalmış, e, tahrif edilmediklerini zannettikleri, Yer yer bulandırılmış bir çizgi üzerinde ama tevhidi çizgi üzerinde yaşamaya e, çalışıyorlardı. Yaşamaya çalışmaktan daha e, aslında doğru ifade inanmaya çalışıyorlardı. Bireysel yaşayış içinde bulunabilseler de imanlarını hayata hakim kılmak için en küçük çapta e, görev bilincine sahip değillerdi. Başkalarına karışmıyorlar. Herkese, e, tabii ki müşrik ve kafirlere, putlara ve putperestlere hoşgörü dağıtıyorlardı. E, bunların hiçbir etkinliği olmadığı için, kendi kendilerine e, ibadet etseler bile toplumsal bir ağırlığı bulunmadığı için e, bunları azılı İslam düşmanı kabul edilecek e, Ebu Lehebler, Ebu, e, Ebu Cehiller e, gibi muhireler gibi insanlar... Hiç kale bile almıyorlar, önemsemiyorlardı. Günümüzde de kendi halinde imanını gönlüne hapsettiğini e, gösterecek şekilde yaşayan, e, dolayısıyla iman ettiği etmediği kimse tarafından belli olmayacak şekilde bir düşünce, bir e, inanç biçimi olarak vicdana hapsedilen bir e, yaklaşımın e, ne toplumda, zulmü, kötülüğü, fesadı, şirk ve e, problemleri düzeltecek bir anlayışa götürmesi ne de sahibini kurtarması, dünyada izzete, ahirete, cennete götürmesi e, beklenebilir. O yüzden sevgili dinleyiciler, e, iman Allah'ın istediği şekilde bir hayatı yaşama sözüdür. Allah'tan başka ilah olmadığı anlayışının e, tek otorite olarak Allah'ı kabul etmenin hayata yansıması, dünyaya bakış tarzı, yaşama biçimi, davranış ve aksiyon haline gelmesi demektir. İnsan zaten inandığının tümüyle taban tabana zıt olan bir şey yaşamaz, yaşayamaz. Ee, ...insan gerçekten inanıyorsa... ...inandığını... ...hayatıyla ortaya koyar... ...davranış biçimleriyle sergiler... ...siz... ...trafik kurallarına hiç riayet etmeyen... ...bir kimsenin... E, ...kurallara... ...uyduğu inancını... E, ...kurallara bağlı... ...olduğu inancını ya da... E, ...tehlikeyi sevmediği... ...inancını ne kadar... ...gerçekçi bulabilirsiniz... ...bir kimse e, ben... Suç işlemekten korkuyorum. Tehlikelerden korkuyorum. E, efendim e, kurallara riayet ediyorum e, dediği veya böyle bir şeyi söyler gibi bir yere imza attığı halde e, hiçbir trafik kuralına riayet etmiyorsa, söz gelimi kırmızı ışıklarda hep geçiyor, e, yeşil ışıklarda söz gelimi duruyorsa, e, sürat e, sınırları onun için hiç önemli değilse, bu kimsenin Herhalde kuru kuru diliyle söylediği ya da işte ben tehlikelerden korkuyorum, kurallara bağlıyım, böyle bir inanca sahibim dediğine kimse itibar etmez. Ve bu kimse böyle dediği halde aksini yaşadığı zaman ben böyle inanıyordum deyip de tehlikelerden kurtulması mümkün değildir. Esrar veya içki ile müptela olan kimse... E efendim ben bunların zararına inanıyorum demekle bu kuru kuru içkinin, esrarın, sigaranın zararına inanmak e, onlardan uzaklaşmadığı halde kişinin zararlarını giderir mi? Bu inandığı için e, aksine davranış o kişiye zarar vermesin bu mümkün mü? Gerçekten kişi sigaranın, içkinin ve benzeri şeylerin zararına inanıyorsa... Evet inanıyorsa, öyleyse inandığını ortaya koyar. Ateşin yakıcı olduğuna inanan bir kimse, herhalde ateşin üzerine oturmaz, ateşi eliyle tutmaya kalkmaz. Bunda bir anormallik vardır. Hem ateşin yakıcı olduğuna inanıyorum deyip de, hem de e, tedbir almamak, ateşin yakıcı olduğuna inandığımızı hayatımızla ispat edip göstermemek, ...birbirleriyle uyum sağlayamayacak... ...çok ciddi anormal bir davranıştır... ...şizofrenliktir... ...başka türlü inanıp başka türlü yaşamak... ...bu... E, ...halkın kabaca deli dediği... ...tıp dilinde şizofrenlik olarak... ...ifade edilen... E, ...çok anormal bir yapıdır... ...o yüzden Allah'a inandım diyen... ...ahirete inandım diyen... ...cennete, cehenneme inandım diyen insanın... ...Allah'a rahat bir şekilde isyan edebilmesi... İnandığının aksine inanmayan insanlar gibi yaşayabilmesi bu, akıllılık değildir. Bu inançla normal uyum sağlayabilecek bir durum arz etmez. Evet, o yüzden imanla amel e, ilişkisi e, çok çok önemlidir. E, maalesef öyle bir inanç e, sergileniyor ki, bunda... E, Modern medya müçtehitlerinin katkısı elbette göz ardı edilmez. La ilahe illallah deyin, Müslümanlığı kabul edin, ondan sonra nasıl yaşarsanız yaşayın, hiç önemli değil. Böyle bir yaklaşım insanlara empoze ediliyor. Bu tarihte mürciye dediğimiz bir sapık, batıl, İslam dışı bir mezhebin görüşüdür. Hiçbir e, Allah'tan korkan İslam alimi e, bu anlayışları, bu görüşü, bu sapık e, mezhep anlayışını e, e, teciviz etmemiştir, onaylamamıştır, e, hoşgörüyle bakmamıştır. Allah'a verdiği sözde, iman sözünde insanın sabit olması lazım. Çocuğumuza biz seni çok seviyoruz Deyip sadece bu söz kuru bir lafla yetinmiş olsak, sevdiğimizi ispat etmek için hiç fedakarlık yapmamış olsak, gayret etmemiş olsak, sevdiğimizi nasıl göstermiş olacağız? Dolayısıyla bu sevgi sözümüzde ne kadar doğru, ne kadar sadık, ne kadar samimi olduğumuzu kendimize ve başkalarına ispat etmiş olacağız. Allah'ı sevdiğini iddia eden, İslam'ı sevdiğini iddia eden, Peygamber'i sevdiğini iddia eden insan elbette onun bedelini ...ödemesi, sevdiğini ispat edecek davranışları seve seve yerine getirmesi, sevdiğini ispat etmek için sevdiğinin sevdiklerini yerine getirmesi gerekir. Sevdiğinin sevmediği şeyleri yapmaması gerekir. Allah'ın sevdiği fiilleri davranarak kişi Allah'ın sevgisine ancak muhatap olabilir. Evet sevgili dinleyiciler işte iman... Kuru bir iddiadan ibaret değildir. Kuru bir iman ettim sözü yeterli değildir. İmanın gerçeği bu iddiadan ibaret değil, gerçeği bu iddiada samimi olduğunu davranışlarıyla ispat etmektir. Söz, kalbin tasdiki ve beynin kabulü ile bağlılığın ifadesi ise ancak yeterli olabilir işte bu da yaşamayı gerekli kılar. Ameli, faaliyeti, aksiyonu mecbur eder. İman sözünün verildiği anda kişi, ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahit olarak, bütün benliğimle Allah'a bağlanıyorum, O'nun otoritesine giriyorum. O'nu mutlak otorite olarak kabul edip, O'nun emirlerine riayet edecek, O'nun yasaklarından kaçınacağım demiş olur. Sonra da O'nun otoritesini hiçe sayıp da, heva ve hevesleri arzuları doğrultusunda hayatını sürdürürse, bu kişi imanı anlamamış veya daha kötüsü imanı benimsememiş, ondan daha fecisi haşa Allah'ı kandırmaya kalkmış olur. Tabii ki kendisini kandırmış sayılacaktır. Aslında böyle bir e, iman iddiasını hayatına taşımaya gayret etmeyen kimsenin iman iddiası, kendi arzularının otorite olarak kabulü yönündedir. Onun inancı kendi aklını, kendi davranışlarını yüceltmek, putlaştırmak doğrultusundadır. Çünkü o Allah'ın isteklerini değil, kendi isteklerini kayıtsız şartsız yerine getiriyor. Kim, kimin isteklerini yerine kayıtsız şartsız getirirse o onun kuludur. İmanı yani bağlılığı onadır. Yani iman bir itaattır, iman bir İslam ve teslimiyettir. İman bir e, davranış ve aksiyondur, iman bir dünya görüşü ve yaşama biçimidir. İman, itaat ve teslimiyet ile birlikte ancak varlığını korur, kendisini ispat ettirir. Bakara suresi 8. ayetin mealini hemen hepiniz bilirsiniz. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir. İman etmiş sayılmazlar der Cenab-ı Hak. Bakara suresinin 8. ayetinde. Dolayısıyla nice insan iman ettik dediği halde Allah nazarında iman etmiş mümin sayılmaz. Dolayısıyla iman ettim demek yeterli olmaz. Nur suresi 47. ayette nasıl iman sözünün hayata geçirilmesi gerektiği yine olumlu ve olumsuz olarak vurgulanır. Allah'a ve peygambere iman ettik derler. Sonra da onlardan bir grup bunun ardından yüz çevirir. Bunlar mümin değillerdir buyrulur. Nur suresi 47. ayette. Demek ki Allah'a iman ettik, itaat ettik dediği halde insanların bir kısmı bundan yüz çeviriyorsa bunların mümin olmadığı, Allah'a iman ettik sözlerinde doğru, sadık ve samimi olmadıkları ayeti kerimeyle ile ifade edilir. Hayır, iman ettiklerini itaat ederek ispat eden kimselerin ise samimi oldukları, bunların mümin kabul edilecekleri ayetin ifadesinden rahatlıkla anlaşılır. Enfal suresi 20-22. ila ayette bu vurgu Allah'a itaatin emredilmesi şeklinde perçinlenir. Mal olarak ifade edeyim. Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine itaat ediniz. İşitip dururken itaatten yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde duyduk, işittik diyenler gibi olmayın. Zira Allah katında hayvanların en şerlisi akıl etmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Enfal 20 ila 22. ayetler. Dolayısıyla ben biliyorum, ben de bunları duydum, biz de okuduk. Ee, biz de e, elhamdülillah Müslümanız dediği halde kişi e, Allah'ın emir ve yasaklarını duymamış, işitmemiş gibi davranırsa, Allah'a itaat sözünü, iman iddiasını ortaya koyacak davranışlardan kaçınırsa, hayvanların, canlıların en şerlisi, en kötüsü olmaya aday bir yola girmiş olur. İşte bu insanlar aklını kullanmayan, inandım dediği halde inandığı gibi yaşamayıp kendini kandırmaya çalışan, dolayısıyla Kur'an'ın ifadesine göre kör ve sağır konumuna gelen, ...bir boyuttadırlar... ...Kur'an-ı Kerim bunu... ...hayvandan da aşağı... ...ya da hayvanların en şerlisi olarak... ...ifade eder... ...ifade ettiğim Enfal Suresi... ...22. ayette... ...dikkat ediliyorsa işte bu ayetler... ...Allah'a itaat etmeyenleri... ...işitmeyen ve görmeyen... ...aynı zamanda akılsız... ...en aşağılık mahluklar olarak... ...tanımlıyor... ...evet... Halbuki gerçekten mümin olanlar Allah'ın en sevdiği, Allah'ın onlara yardım etmeyi üzerine görev olarak, hak olarak yazdığı, dünyada yardım etme sözü verip ahirette cennet vaat ettiği, Allah'ın dostu olma vasfına sahip olan özel güzel insanlardır. İşte hayvanlardan en şerli olmayı mümin olduk, iman ettik deyip dediği halde insanın, ee, bu e, aşağılığa e, düşmesi iman iddiasını ispat edecek davranışları e, önemsememesiyle olacaktır. Evet e, Ali İmran suresinin 102. ayetini de bu konuda vurgulayayım sevgili dinleyiciler. Ey iman edenler Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun ve ancak ona teslim olmuş olarak Müslüman olarak ancak Teslim olan Müslümanlar olarak can verin. Bu şekilde vefat edin denilir. Ali İmran 102. Dolayısıyla Müslüman olmak belki kolaydır. Ee, hele geleneksel yapı içerisinde e, annenin babanın e, gevur olmadığı e, öyle dillendirilmediği e, bir e, zürriyet içerisinde ezanların okunduğu e, herkesin e, elhamdülillah Müslümanım dediği bir yerlerde doğup yaşamak. Ee, Müslüman olmak için e, büyük kolaylık bir fırsat e, olabilir. Ya da bir kimsenin Müslüman olması, kendi e, hangi inanca, hangi kültüre, annesi babası, hangi e, dine sahip olursa olsun Müslüman olması çok zor değil. La ilahe illallah der ve bu dediğini e, anlam olarak öğrenir ve bu anlama e, gerçekten e, samimi olarak inanır e, ise ve bunları yerine getirmek için Allah'a söz verir ise, o andan itibaren Müslüman sayılır, mümin kabul edilir. Ama mümin yaşamak, mümin ölmek, o her baba yiğidin yapabileceği kolay bir şey değil. Onun için gerçekten imanını ispat edecek, bir teslimiyet, bir kararlılık, bir ciddiyet, bir samimiyet, bir sadakat söz konusudur. Sadakat derken, ...hani karının, kocanın... E, ...nikah sözleşmesiyle... ...evlenme bağıyla... E, ...işte ben... E, ...sana bağlı kalacağım... E, ...ırzımı, namusumu... ...senin dışındaki birisine... E, ...vermeyeceğim... E, ...şeklinde... E, ...diliyle söylemese bile... ...nikah, e, evlilik ilişkisini... ...kabul etmek ile... ...bunu... ...denimsediğini e, gösteren... E, ...bir tavır takınıyor, evleniyor... ...sonra... E, formalite olarak kabul ediyor evliliği bu sözü. E, ondan sonra birbirine sadık kalmayacak e, her türlü özgürce e, ahlaksız ve namussuz diye kabul edilen e, davranış biçimlerini sergileyebiliyor. Bu ne kadar anormal bir durumsa evlilik bağıyla bağdaşmayacak e, bir aile ilişkisiyle e, e, sadakat e, ve İtimat, güven ile bağdaşmayacak bir durumsa, iman iddiası da eğer e, bu Allah'a verilen sözde durulmaya çalışılmıyorsa, gayret gösterilmiyorsa, isyan ediliyorsa, Allah'a güvenilmemiş, onun cennet ve cehennem, e, onun vaat ve vaidi, e, onun emir ve yasakları önemsenmemiş, onlara yeterince inanılmamış, güvenilmemiş durumda olarak, Benzer sadakatsizlik ve güvensizlik ortaya çıkacaktır ve onlardan çok daha çirkin bir iffetsizlik, edepsizlik şeklinde değerlendirilebilecektir. İman gerçek olup olmadığı ortaya konması için sevgili dinleyiciler Allah tarafından imtihan edilir. Bu konuyla ilgili birkaç tane ayet var onlardan en önemlisi Ankebut suresi ikinci ve üçüncü ayetlerdir. İnsanlar iman ettik demekle bir imtihana çekilmeden bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? Halbuki biz kendilerinden öncekileri de denemiştik, sınavlara tabi tutmuştuk. Allah elbette imanlarında sadık, doğru olanları ortaya çıkaracak ve elbette yalancı olanları da belirleyecektir denilir. Ankebut 2 ve 3. ayetlerde. Dolayısıyla iman ettik diyenler imtihan ediliyorlar. Başlarına verilenlerle sabır veya şükür gösterip göstermeyecekleri, ibadetlerde ne kadar e, samimi ve devamlı tutarlı olacakları, haramlardan ne kadar kaçacakları konusunda, Allah e, bütün kurallarını e, iman iddiasında olanlara e, yerine getirip getirmeyeceğini e, bakarak e, imtihan ettiği gibi özel imtihanlara da tabi tutuyor. Ondan sonra eskilerin kimilerinin imtihanını kaybettiği gibi e, çağdaş insanların da iman iddialarında imtihanını kaybetmeleri söz konusu olacaktır. İşte imanlarında sadık olanlar itaat ile ortaya konulacak, imtihanlarla belli olacaklar ve yalancı olanlar da ortaya çıkacaktır. Ben dersimi yaptım. Ben sınıfımı geçmeyi istiyorum. Ben falan okula girmeye hak kazanacağım, kazanıyorum. Ben filan okula girmek istiyorum. Ee, buna uygunum, buna hazırım diyen bir kimsenin e, bu sözünü e, bugünün eğitim kurumları bile kabul etmiyor. Sen böyle bir iddia içinde olabilirsin ama gerçekten e, o okulu okumaya e, hak kazanacak mısın? Diğer senin gibi o okullarda okuma e, isteyenler... ...den daha başarılı mısın... Ee, ...onları... Ist, e, ...isteyenler e, ile beraber... ...bir imtihana tabi tutalım... ...dolayısıyla... E, ...ne kadar ben yapabilirim, edebilirim... ...ben biliyorum, ediyorum diyorsun... ...bunun bir denemesi lazım diyorlar... Ha, ...onların imtihanlarında... E, ...ne vardır... E, ...adaletsizlik olabilir... ...haksızlıklar olabilir... ...aceleye getirilmiş olabilir... Ee, i̇şte katsayı eşitsizliği gibi problemler olabilir ama Allah'ın imtihanlarında zerre kadar adaletsizlik, zerre kadar zulüm, haksızlık, ayrıcalık söz konusu değildir. Bu vesileyle e, yarından sonra olacak e, üniversite sınavlarına girecek e, gençlerimize hak ettikleri başarıları ve e, özellikle de Allah için okumak isteyen kardeşlerimizin dava adamı olmak isteyen gayretli Müslümanların başarısı için dualar ettiğimizi ifade edelim. Ama önemli olan üniversite sınavlarında başarılı olmak değil sevgili dinleyiciler. Önemli olan Allah'ın imtihanında başarılı olmak. İşte hepimiz dünyada bu imtihandan geçmek, bu başarıya e, ...layık olduğumuzu... ...göstermek için geldik. Dünya ne seçim... ...ne geçim dünyasıdır. Ne üniversite, ne para kazanma... ...yeridir. Dünya sadece ve sadece... ...imtihan alanıdır. Her halimizle... ...imtihan olduğumuzu unutmayalım. Her anımızda. Sağ ve sol omuzlarımızda... ...kameramanlar var. E, kasetleriyle... ...bizim hayatlarımızı... Filmi alıyorlar, görüntülüyorlar, seslerimizi hatta ses olarak gelmeyen kalbimizden geçenleri Allah'ın bildiğini biliyoruz. İşte melekler de görüntüleriyle dışa yansıyanları tespit ediyorlar ve bütün bunlar bizim imtihanı kazanıp kazanmadığımızla ilgili veriler olacaktır. Daha önce de ısrarla söylediğim gibi yine hatırlatmış olayım. Gerçekten bugün üniversite imtihanına hazırlandığı gibi, üniversiteye e, önem verdiğini e, sadece sözle değil davranışlarıyla ispat eden e, nice gençlerin e, gayreti gibi insanlar e, kulluk imtihanı için gayret etmiş olsalar, Yeminle söyleyebiliriz ki bu imtihanını kazanmış olacaklar. Yani insanlar üniversite imtihanına verdikleri önem kadar cennet imtihanına önem vermiyorlar. Kulluk imtihanına önem vermiyorlar. Zengin olmak istedikleri kadar, dünyada mutlu olmak istedikleri kadar ebedi cennete talip olmadıkları gibi bir hayat sergiliyorlar. Bunlar ne kadar akıllı olabilir? Bunlar ne kadar... E, yaratıkların en üstünü olabilir. Yukarıdaki ayetler ışığında bunları tekrar değerlendirebilirim. Allah'a iman, insan ile yaratıcısı arasında, e, tek ilahı olarak kabul ettiği Allah arasında en şerefli bir bağdır. İman bu bağı teşkil eder. Kopması mümkün olmayan bir bağdır. Yeryüzünde en şerefli varlık aslında insandır eğer, e, ...insani özelliklere bağlı kalıyor, e, Allah'a verdiği sözde sadık kalıyor ise en şerefli varlık olarak hayatını sürdürecektir. İnsanın en şerefli yeri de sevgili dinleyiciler kalbidir. Bu e, kalp derken e, kalbin hayati organ olarak beden açısından atfedilen yeri manevi olarak kalbin içinde olduğu... Ee, sayılan imanla alakalı manevi e, özelliğimiz olarak e, gönül dediğimiz e, kalbimiz manevi hayatımızın, insani özelliğimizin e, en e, şerefli e, organı ve en şerefli e, yeridir. Kalbinde en şerefli şeyi sevgili dinleyiciler imandır. Bu bakımdan iman ve hidayet nimetlerin en üstünü ve Allah'ın en büyük lütfudur. Güzel olmak, yakışıklı olmak, güçlü olmak, e, akıllı, zeki olmak, e, dünyada başarılı olmak, apartmanlar diktirmek, makam ve mevki sahibi olmak, şöhrete sahip olmak. Bunlar çok önemli değil sevgili dinleyiciler. İman ve hidayet yoksa bunlar aslında insanı dünyada bile rezil eder. Dünyada rezil olmasa insan çok e, hoş bir şekilde yaşasa bile İman ve hidayetten mahrum olan bir kimsenin nereye gideceğini biz ahirete iman eden insanlar olarak yakinen biliyoruz. Öyleyse acınacak zavallılardır bunlar. Hucurat suresi 7. ayetinde e, mal olarak şöyle buyrulur. Allah imanı size sevdirdi. Onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte rüştünü bulanlar ancak böyle kimselerdir denilir. Bize imanı sevdiren Allah'tır. Ama biz fıtratımıza rağmen imanın bize sevdirilmesine ve mümin olacak özelliklere girmemize, bu konuları bilmemize, duymamıza rağmen hala mümince yaşamaya gayret etmiyorsak, Müslümanca bir hayat sürmeye gayret sarf etmiyorsak, İslami itaat ve isyan konularını önemsemiyorsak, o zaman sevgili dinleyiciler, Elbette e, fıtratımıza muhalefet yapmış, Allah'ın sevdirdiği imanı e, sevilmeyecek bir noktaya götürmüş oluruz. O zaman e, ayetin devamında e, ifade edilen feci akıbetlere girmiş oluruz. Küfrü, fasıklığı ve isyanı seven insanların durumuna gitmiş oluruz. Evet bunlar rüştünü ispat etmeyen, aklını kullanmayan insanlar demektir. Küfrü, fasıklığı ve isyanı sevenler. İşte bunları da bize sevdirmeyen Allah'tır. Hucurat suresi 7. ayette ifade edildiği gibi. O yüzden imanla ve hidayetle ilgili şeylerin de çoğu Allah'ın bizi sevdiğini gösteren büyük lütufları, nimetleridir. İmanın amellerle tezahürü olmalıdır. Güneşten ısı, gülden koku saçıldığı gibi imandan da mutlaka ameller saçılmalıdır. İmanın söz, fiil ve eylemlerle ispatlanması gerekir. Yoksa iman bir takım istek ve temennilerden ibaret değildir. Hadis-i şerifte öyle ifade edilir. İman istek ve süsten temennilerden ibaret değildir. Ancak iman kalpte yerleşip amelde kendisini gösterendir buyurulur. İman Allah ve Resulünü sevmeden olmaz. Hem öyle bir sevgi ki bir mümin için Allah ve Resulünün her şeyden daha sevimli olması lazım. Bu sevginin e, her şeyden daha üstün olduğunu gösterecek şekilde e, başka çıkarlar, başka istekler, başka sevgilerle çatıştığı zaman Allah'ın ve Rasulü'nün istekleri tercih edilmeli ki başka sevgilere tercih edildiği ortaya konsun. Arzularımızı, isteklerimizi, kendi nefsi isteklerimizi öne çıkartırsak hevamızı, isteklerimizi tanrılaştırmış oluruz. Kur'an böyle der. Halbuki Allah'ın isteklerini her şeyin önüne çıkartırsak o zaman nefsimizi de Allah'tan daha fazla sevmemiş. Dolayısıyla e, nefsimizden de başka sevdiklerimizden de daha fazla Allah'ı sevdiğimiz için gerçek müminlerden olmuş oluruz. Evet, iman söz, fiil ve eylemlerle ispat edilmesi gerekir. İman, bir mümin için Allah ve Resulünün her şeyden daha sevimli olduğunun davranışlarıyla gösterileceği bir alandır. Bu sevginin mutlaka amel ve fiillerle ispat edilmesi şarttır. Yoksa sadece söz ile sevgi olmaz sevgili dinleyiciler. İnsan kendisini kandırır. Ben şunu şu kadar seviyorum demiş olsa. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, İslam sevgisi sadece kuru sözlerle, Laflarla olmaz, insan kendini kandırmış olur. Allah'ı ve Resulünü sevmek demek, Allah'ın hükümlerine ve Resulullah'ın tebliğatına fiilen bağlanmak demektir. Bu konuda Allah şöyle buyurur. Tevbe suresi 24. ayetin meali. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza gitmekte olan meskenler, evler, Size Allah'tan, onun peygamberinden Ve onun yolundaki Cihattan daha sevimli ise Artık Allah'ın emri gelinceye Kadar bekleye durun Allah fasıklar topluluğunu Hidayete erdirmez Tevbe suresi 24 O yüzden Allah'ı mı Başkalarını mı daha çok seviyoruz İşte davranışlarımızla Bunu ispat edeceğiz Allah'ımızı Allah'ımızı mı Keyfimizi mi daha fazla seviyoruz? Canımızın istediği haramları Allah için terk edip terk etmemekte. Ya da ibadetler Allah'a itaat zor geldiğinde zor gelen arzularımız, nefsi, nefsi isteklerimizi bastıramadığımızda e, e, tek ilah olarak kimi kabul ettiğimizi ve kimi daha fazla sevdiğimizi göstermiş olduğumuzu unutmayacağız. Tevbe 24. ayet bunu bize devamlı hatırlamamızı ...ifade etmiş oluyor. Sevgili dinleyiciler... ...iman ancak gerçek bir sevgiyle... ...Allah'a karşı sevgi... ...Peygamberine karşı sevgi... ...Şeriatın tümüne karşı sevgiyle tamamlanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu konuda şöyle buyurur. Şu üç şey kimde olursa... ...o kimse imanın zevkini alır der. Bir, kendisine Allah ve Resulünün... ...her şeyden sevimli olması. İki, sevdiği kişiyi sadece... ...Allah için sevmesi. Üç... Ateşe atılmaktan nefret ettiği gibi küfre dönmekten de nefret etmesi. Peygamberimiz imanın ancak bu üç özelliğiyle zevk alınacak, kemale erdirilecek, insanı kurtaracak bir iman seviyesine yükseleceğini e, ifade etmiş oluyor. Yine hadis-i şerifte sizden biriniz beni anasından, babasından, çocuğundan ve kendi nefsinden ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Allah Resulü'nü sevmeyi tekrar edelim. Onun e, bize ulaştırdığı dine bağlı olup olmamaktan e, yola çıkarak imtihan edildiğimizi, bu sevgiyi e, başka türlü isteklerle Allah'ın ve Resulü'nün istekleri karşılaştığı zaman e, isteklerimizi e, Allah'tan ve Resulullah'tan yana koymakla Göstereceğimizi e, belirtmiş olalım. İman dediğimiz şey Allah ve Resulüne karşı sevgide şekillendiği gibi Allah'ın dinini yüceltmek için ve onun dinini üstün kılmak için cihad etmede, yeryüzünde zulme ve fesadı önlemek için mücadele vermede de şekillendirilir. Dolayısıyla yukarıda Tevbe suresi 24. ayette sevgili dinleyiciler, e, dünyada sevdiğiniz şeyler sayılır, eş. Ticaret, evler, mallar, mülkler, akrabalarınız e, bunlar Allah'tan ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse azabın gelmesini bekleyin denilir. O yüzden e, cihat e, yani Allah yolunda gayret etmek, çabalamak, Allah'ın dinini hakim kılmak için gücümüz neye yatıyorsa onları seferber etmek... Allah bize ne türlü nimetler, lütuflar vermişse onları Allah yolunda kullanmaya gayret etmek, çaba göstermek, işte bunlar Allah'ı sevmenin, Müslümanlığının e, iddia etmenin e, bir ispatıdır, bir bedelidir, bir göstergesidir. Evet, Allah'a yaklaşmak için namaz ve oruca devam etmekte, haram ve helala ittiba etmede de iman kendini gösterir, göstermelidir. Allah imandan söz ederken iman ile birlikte amellerden de kesinlikle söz etmektedir Kur'an'da. Bu amellerin ekseriyeti cihat kavramında birleşir sevgili dinleyiciler. Çünkü cihat imanın ruhu ve ameli olarak ortaya çıkar. Hucurat suresi 15. ayette bu yine değişik ifadeyle vurgulanır. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra hiç şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte onlar imanlarında sadık, doğru olanların ta kendileridir buyrulur. Hucurat 15. ayette. Dolayısıyla müminlerin tanımını ancak müminler şu kimselerdir diye Allah e, iman ettikten sonra hiçbir şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimseler olarak tanımlıyor. Bunlar iman iddialarında sadık olan kimselerdir diyor. Şüpheye düşmeyen imanını cihatla ispat edemeyen, Allah yolunda e, dava adamı bilinciyle çaba gösteremeyen kimsenin iman iddiasını e, Allah kabul etmiyor. Bunlar imanında sadık e, kabul edilme, edileceğini e, vurgulamıyor. Hucurat 15. ayeti tekrar değerlendirin. Sevgili dinleyiciler, iman meyvesiz Kurumuş, çürümüş, odun kütüğü olmuş bir ağaç değildir. Böyle olamaz. İman ağacının mutlaka eseri ve meyvesi görülmelidir. İmanın meyvesi Allah'tan korkup, Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu, her an O'nun bizi gördüğünü e, bilmektir. E, bu şuurla yaşamaktır. Mümin olduğumuzu hiç unutmadan, Sokakta, çarşıda, iş hayatında, her yerde e, ispat etmeye çalışan e, bir davranış sergilememiz gerekir. Şüphesiz Allah'ı tanıyan kişi kendi kusurlarını idrak eder ve ondan korkar, ona göre e, hazırlık yapar. Ahsap suresi 39. ayeti maal olarak yine verelim. Allah'ın gönderdiği risaleti tebliğ edenler ancak e, Allah'tan korkarlar ve başka hiçbir kimseden korkmazlar. İşte bu Allah'ın dinine dost doğru uyan hak ehlinin sıfatıdır der. Dolayısıyla e, Allah'ın gönderdiği e, elçiliği bilen, risaleti tebliğ eden, e, İslamı e, öğrenen ve yaşama sözü veren kişiler sadece Allah'tan korkup, e, başkalarından e, korkmayan, e, başkalarının korkulmaya layık olmadığını kabul eden kimseler. Evet, Allah'ın dinine dost doğru uyan insanların bu sıfatlara sahip olması gerektiğini Ahsap 39. ayeti ısrarla vurgular. O yüzden hakiki imanı elde eden insan bütün dünyaya meydan okuyabilir. İşte peygamberler bütün dünyaya meydan okumaya kalkışan yiğit insanlardır. Çünkü gerçekten evvela peygamberler her şeyden önce en bariz özellikleri Gerçek anlamıyla ve bütün ispat edecek davranışlarıyla Allah'a iman eden kullardır. Gerçek manasıyla iman eden peygamberler hiçbir şeyden korkmamışlar. Tek başlarına küfre, zulme, şirke, putlara karşı Allah'ın safında yer almışlar ve kulluk görevlerini icra etmişler. Bu konuda savaşlardan, zulümlerden, suikastlardan tehditlerden en küçük çapta yılgınlık göstermemişler dünyevi menfaat veya teklifler onları davalarından en küçük çapta çarptırmamış geri adım attırmamış dönüş yaptırmamıştır evet İslam sevgili dinleyiciler terazidir ölçüdür yasadır teslimiyettir kayıtsız şartsız Allah'ın hükümlerine Resulünün sünnetine bağlı olma sözüdür Nasıl şarap yasaklandığı zaman Medine caddelerinden, sokaklarından seller akar gibi şarapları boşaltı verdiler insanlar. Yani dur bunları parayla satsak, yani belki bırakamayız, yavaş yavaş azaltsak. Allah haram kılmış ama yani biz Müslümanız, müminiz elhamdülillah. Allah bunları günah saysa da bizi cehenneme atmaz. iman başka, amel başka. Hayır hayır böyle bir şeyler demediler. Hemen yasaklanan bir şey olduğunda bırakıverdiler. Yıllardır içki tiryakisi içinde, çocukluğundan, gençliğinden beri, 30-40 senedir e, bağımlı triyaki olan insanlar. Allah yasak kılıverince hemen en küçük bir düşünce, en küçük bir hesap, e, ihtimaller, e, dünyevi hesaplar, şunlar bunlar içinde olmadılar. Bir insana haram diyorsun, farz diyorsun, hiç, hiç de önemli bir etki olmuyor. Yani e, e, Türkiye gibi memleketlerde yaşayanların e, içinden yüzde bir çıkar mı ki, söz gelimi namazın farz olduğunu, söz gelimi hanımların başörtmelerinin farz olduğunu bilmeyen kişi yüzde bir çıkar mı? Ben çıkacağını zannetmiyorum. Hatta bırakın Türkiye gibi yerlerde yaşayan, e, Avrupalılar bile... Ee, Müslümanım diyenlerin işte namaz gibi bazı emirlere uymaları, içki gibi bazı haramları terk etmeleri, hanımlarsa işte kıyafetlerine tesettür dediğimiz örtüyle e, bulundurmalarını e, bilgi olarak bilirler. İyi de, e, dünyevi bir suç bile insanın gönlünü ürpertiyor veya insanlar suç işlememek için gayret sarf ediyor ...ise Allah'ın suç saydığı şeyler, haram dedikleri dünyevi suçlar kadar mı önemli değildir? Allah'ın haram dedikleri bir kırmızı ışık kadar mı e, e, yeri yok, önemi yok denilecek basitliktedir? O zaman nasıl bir iman iddiası olur? Allah'ın emirleri önemsizse, basitse, yapmayınca da oluverilecekse... O zaman Allah'ı da basite almış olmaz mısınız? Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın emir ve yasaklarını önemsememiş. Olsa da olur, olmasa da olur. Yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama e, kendi canımızın istediğini yapmamız lazım. Bulunduğumuz ülkenin kurallarını işlememiz lazım. Falanların e, dediklerini yapmamız lazım. Niye? E, önemli, faydalı. Onların önemini, faydasını kabul ediyor ama Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının önemini e, kavramamış iddiasında oluyor. Ashab Suresinin 36. ayetini hatırlayalım. Hiçbir mümin erkeğe ve hiçbir mümin hanıma Allah'ın ve Rasulünün hükmettiği bir konuda farklı bir tercih söz konusu, farklı bir alternatif, farklı bir tercih, farklı bir e, kavrayış söz konusu değildir der. Yani mümin erkek ve mümin hanımlar Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerine mutlak olarak itaat ederler. Başka bir kapı aramazlar, başka bir alternatif, başka bir seçenek olmaz. Mümin işte özgürlüğünü Allah'a teslim eden insandır. Aslında Allah'a teslim edince Allah bizim her şeyimizi böyle yasaklıyor, bizi sıkıyor hapis hayatı gibi, zindan hayatı gibi zor bir hayat yaşatıyor. Hayır, Allah öylesine nimet sahibi, öylesine e, merhameti, lütfu, rahmeti bol alan bir Rab ki, bütün nimetler onun olduğu halde bunların e, bir kısmını, e, dilediklerini yasaklayabilirdi. Ama e, sevgili dinleyiciler, yasaklar çok mu? Çok azdır. Söz gelimi, yiyecek ve içecekler içerisinde yasak olan şeyleri sayın, Hırsızlık gibi malları değerlendirirseniz tabii ki çirkin bir şey olduğunu hemen düşünmüş oluruz. İşte domuz eti gibi, içki gibi bir iki tane yiyecek içeceği ancak sayarsınız. Onun dışında binlerce, yüz binlerce yiyecek ve içecekler sayısını saymaktan aciz olacağımız kadar yiyecekler hep helaldir. Allah aslında yarısını yasaklayabilirdi. Kim bir şey diyebilirdi? Evet... O yüzden Allah sırf imtihan olsun diye bir iki tane maddeyi yasaklamış. Biz binlerce yiyecek ve içecekler içinde illa o yasaklara doğru meyledersek akılsızlık yapmış olmaz mıyız? İmtihanı kaybetmek için e, biz cehenneme hak ediyoruz, biz Allah'ın nimetlerine layık değiliz demiş olmaz mıyız? Biz iman ettik diyoruz ama aslında iman etmiyoruz demiş olmanın e, yanlışlığını göstermiş olmaz mıyız? O yüzden sevgili dinleyiciler her şeyden önce e, iman iddiasını ispat etmek için e, devamlı e, gözlendiğimizi e, biri bizi gözetliyor deniyor ya Allah'ın biri bizi gözetlediğini, meleklerin bizi gözetlediğini unutmamak Müslüman olduğumuzu hiçbir an aklımızdan çıkartmamak e, gerekiyor. Bazıları e, insanların e, toplumun kurtulması için ahlaksızlığın önlenmesini ya da ekonomik sosyal refahın artmasını e, öne çıkartıyorlar. Halbuki sevgili dinleyiciler, bunlar e, boş kaba, e, delik kabı doldurmaya çalışmak gibi, e, delik kabı suyla doldurmaya gayret etmek gibi boş çabalardır. Tarihte ne zaman Müslümanlar gerçekten, ...İslami esaslar üzerinde... ...akideleri sağlam olarak yaşadılarsa... ...o zaman zengin oldular, üstün oldular... ...aziz oldular, süper güç oldular... ...ne zamansa... ...iman iddialarını... E, ...iddiadan öteye taşımadılar... E, ...ve sadece kuru kuruya... ...biz de Müslümanız demekle yetindiler... ...o zaman dünyada da rezil oldular... ...bu gidişle ahiretlerinin de... ...güzel olacağını düşünmek çok zordur... ...o yüzden... ...sünnetullah... E, İman iddiasını e, ispat edip samimiyetini gösteren kişilere dünyada da güzelliklerin, lütufların, nimetlerin e, yollarının açılması şeklinde olacaktır. Yani kurtuluşun dünyada da ahirette de yolu e, imanını hayata taşımak e, Müslümanca yaşamaya bağlı olacaktır sevgili dinleyiciler. O yüzden İngilizce öğrenmekten çok daha önemlidir. O yüzden üniversite imtihanından çok daha önemlidir. Zengin olmaktan çok daha önemlidir. E, dünyevi her türlü e, başarıdan çok daha önemlidir. E, Allah'ın sevdiği bir kul olmak. Allah'ın sevdiği kul olmak için de iman sözünü e, her an ispat edecek davranışlarla e, yaşamanın tek çıkar yol olduğunu, en önemli işin kulluk işi olduğunu ve bizim de sırf bunun için yaratıldığımızı tekrar hatırlatmış olalım. Sevgili dinleyiciler, imanla amel ilişkisini inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğim. Rabbimizden iman eden kişiler olarak bu sözümüzde sadık olarak bu sözümüzü ispat edecek davranışları her an sergilemeye çalışan, Allah'ı razı etmeye çalışıp Hakkıyla onun kulu olan e, insanlar e, olma ve bu anlayışla yaşama için e, yardım etmesini dua ve talep ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, hayırlarla, güzelliklerle, e, hoşça, e, mümince yaşayın e, diye tavsiyede bulunuyorum sevgili dinleyicilerim. Haftaya buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum.